Aziz ve sevgili Akra dinleyenleri mübarek Ramazan geldi geçti Allah sıhhat afiyetle nicelerine eriştirsin ve mutlu Ramazan bayramını yaşadınız o bayram günlerinin mutluluğu tatlılığı ömrünüz boyu devam etsin cuma gününüz mübarek olsun çünkü cuma günü de müminlerin haftada bir karşısına gelen bir bayramdır Allah cuma'nın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 Birincisi lisanın zâkirun, zikredici bir dili olması kişinin. İkincisi ve kalbun şâkirun, şükredici bir gönlü kalbi olması. Üçüncüsü ve bedenin alel belâ sabirun, e, çeşitli belalara, musibetlere karşı sabırlı, dayanıklı bir vücut. E, ve evliler içinde dördüncüsü ve zevcetun lâ ki halkan fi nefsihâ ve lâ malihi kendisi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 eğer bir kimseye verilmişse Hem dünyanın hem ahiretin Hayırlarını Allah ona vermiş demektir Buyuruyor Peygamber Efendimiz Bu hadis-i şeriften biraz bahsetmek istiyorum Açıklamak istiyorum Özet olarak verdiğim bu konuyu Birisi Birincisi zikredici Bir dile sahip olan Kimse bu büyük bir mazhariyettir Büyük bir hayırdır Dili zikredici olacak Bir insanın Zikir tabi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 işte 99 tane esma i hüsnası bir hadis-i şerifte zikredilmiş onlardan biriyle veyahut vel bakiyatü's salihatü hayrun inde rabbike diye ayet-i kerimede bildirildiği gibi birtakım güzel cümleler var ki müminin imanını ifade ediyor. La ilahe illallah gibi, la havle ve la kuvvete illa billah gibi, subhanallah elhamdülillah, Allahu ekber gibi. Tabii bunların manaları çok derin. Bunları ayrı ayrı açıklamak lazım. Müminin Allah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 Kalbi sakat, kalbi şükredici bir kalp değil. Küçücük bir meseleyi almış, büyütmüş, hayatını kendi kendine zindan ediyor. Başkası değil, kendisi yanlış düşüncelerden dolayı hayatını kendisine zindan ediyor. Tabi Müslüman öyle olmaz. Müslüman etrafında Allah'ın kendisini daldırdığı, gark ettiği çeşitli nimetleri görür, anlar ve o nimetleri veren Rabbine karşı sonsuz şükür duygularıyla dolu olur. Sevgi ve saygı ve teşekkür dolu olur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 küfranın nimette bulunursanız yani nimetin kıymetini bilmezseniz, değerlendirmezseniz küçümserseniz o zaman da azabım şiddetli olur diye ayet-i kerimeler var. O halde dilimiz Allah'ı zikredici olacak sevgili dinleyenlerim. Gönlümüzde de şükür duygular olacak. Yani hasta olabilir bir insan ama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 ...tuttuk ve sabrettik, sabrı öğrendik. Yani bir ay şimdi biz sabır egzersizi yapmış idmanlı Müslümanlarız, kuvvetli Müslümanlarız sabretmiş oluyoruz. Bu da çok güzel. Dördüncüsü de yetişkin bir kimse için Peygamber Efendimiz söylemiş oluyor, iyi bir hanım. Bu iyi hanımın vasıflarını şöyle sıralıyor, bir efendim, saliha olacak yani iyi bir hanım olacak...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 Efendim, hayatı değişiyor ve güzel İslami bir hayatın içine girebilir. Aksine kötü bir eşle kader e, kaderi öyle, yanlış bir evlilik yapmış ve kötü bir eşle evlenmişse o zaman da çeşitli sıkıntılar çekebiliyor. O bakımdan e, evlilik çok önemli ve seçilen eş çok önemli ve seçilen eşin de öteki e, kocasına efendim, eşine veya kocaysa karısına karşı dinini uygulama konusunda yardımcı olması çok önemli. Tabi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 güzel zevcelik vazifesi yapmalarını temenni ediyorum. Yuvalarının mutluluk dolmasını, bereket dolmasını, rahmet dolmasını, çok örnek bir yuva olmasını temenni ediyorum. İkinci hadise şerif vaat etmiştim. Aynı sayfada benim açtığım hadis kitabında o da olduğu için, efendim onu da çabucak söyleyeyim bu cuma sohbetimde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bu ikinci hadisi şerifte. Erba'uh salim min sa'adetil merd. Dört e, vasıf vardır. Kişinin mutluluğunun göstergesidir. Bunlar alametidir. Kişi bunlara sahipse o mutlu bir kimsedir. Mesut bir kimsedir. Birincisi burada yine e, geldi. En tekune zevcetuhu salihaten ve evladuhu ebrarat ve hulata'uhu ve maişetuhu fi beledihi hadisin tamamı bu. Birincisi entekhune zevjetuhu salihaten. Hanımının saliha bir hatun olması. Bu kişinin mutluluğundandır. Çok güzel bir vasıftır. Bunu geçtiğimiz hadis-i şerifte de e, konu olarak karşımıza geldiği için biraz açıkladığımız için hatırla tutarak geçiyoruz. Birincisi bu. İkincisi ve evladuhu ebraran ve Yavrularının, çocuklarının kız olsun, erkek olsun kendilerine itaatli, iyi evlatlar olması. Derren bir valide diye Kur'an-ı Kerim'de geçen bir sıfat bu. Yani anne ve babasına karşı evlatlık vazifesi güzel yapan çocuğun vasfıdır bu. İyi evlatlık yapıyor ve dindar, Müslümanca evlatlık yapıyor ve itaat ediyor. Asi olmuyor, karşı gelmiyor.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 Efendim, değerli hocamız rahmetli Mehmet Zahid Efendi Hazretleri Ben e, e, üniversite tarafından Almanya'ya 6 aylığına Gönderildiğim zaman kendi kendime Yalnız giderim diye düşünüyordum Almanya'da çalışır gelirim diye düşünüyordum Üniversite görevli gönderiyor Dedi ki hayır beraber gideceksiniz Efendim çoluk çocuğunu da yanına al dedi Çok memnunum tabi o tavsiyesi nasihati Hadis-i şerife dinin aslında esasına uygun olduğundan Çok da bereketli oldu Hayırlı oldu diye düşünüyorum Tabi insan böyle uzak bir yere gittiği zaman da Eşini ayırmamalı yanından Onunla beraber gitmeli diye düşünüyorum Aziz ve sevgili dinleyicilerim Cumanı zumbarık olsun